Birsen Cevelek 2014 yılında ODTİ Psikoloji bölümünden mezun oldu. Şiddetsiz iletişim, onarıcı çember ve arabuluculuk, buluculuk, çocuk yogası, deneyimsel oyun terapisi ve tüm yaş gruplarıyla emedere terapisi alanlarında eğitimler aldı. 2017 yılından beri OBA Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim adı altında çocuklarla ve ebeveynlerle düzenli doğa kampları ve atölyeler yapmakta Birsen. Bunun yanı sıra okullara psikolojik danışmanlık yapmaya ve hem çocuklara hem de yetişkinlere psikoterapi e, seansları yapmaya devam ediyor. Doğru mu bir sen <gülüyor> söylediklerini? Doğru elbette. Eklenecek bir şey varsa ekleyebilirsin. Yok, çok genel haliyle böyle. Tamam. Hı -hı. E, i̇stersen başlayalım. E, ya ben şeyi merak ediyorum sen de psikolojiyle ekolojiyi birlikte ele alma ve bunu da. Hani özellikle çocuklarla pratiğe dökme düşüncesi nasıl oluştu sende? N nasıl bir yönelim gerçekleşti? Hı hı. Yani şöyle aslında bunun tabii ki üniversitede çok önemli ayakları kuruldu. Ama ben böyle kısaca çocukluğumun da etkisini anlatarak başlamak isterim. Bu iki, iki alanı bir, birleştirmemde etkisi olduğunu düşünüyorum. Malangat geçti benim çocukluğum. Böyle nehir kenarında... Mahalle içerisinde işte arkadaşlarımla bol bol doğal alanların bulunduğu bir küçük bir ilçede geçti. Oh ne güzel. Ve, evet evet ben o şanslı nes nesildeyim. <Gülüyor> Belki son e, nesildi bizimkiler 90'larda doğdu Sen onu söyleyince ee, o... direkt aklıma şey geldi... E... George Monbiot'un bir şeyini okumuştum, e, kitabını okumuştum. Bu Guardian Hı -hı. gazetesinde falan çok böyle ekoloji yazıları yazıyor. İngiltere'deki şeylere istatistikleri veriyordu. Çocukların doğayla olan ilişkisi işte e, inanılmaz derecede azalmış. Yani öyle yüzde lerden yüzde on beşlere kadar, yüzde onlara kadar indiğini söylüyordu. Hani aslında Hı -hı. Bunun ne kadar önemli olduğunu ama giderek... İşte e, apartman dairelerine sıkışmadan bahsediyordu ve ufkunuzu genişletmek için gidin sahillere gidin, ormanlara gidin, geniş boşluklara bakın. Yani e, dairelerde şeyiniz de, zihin dünyanız da daralır. O sürekli duvara bakmak sizi e, kısırlaştırır gibi bir şeyden bahsediyordu. Sen böyle söyleyince dedim bir araya girip söyleyeyim ben de. Evet, evet. Yani ben onu kendi yaşamımda çok keskin bir şekilde yaşadım. Çünkü 12 yıl bu dediğim e, ilçede yaşadık. Böyle herkesi tanıdığım mahallede çok rahat hareket ettim. Her yere yürüyerek bisikletle gidip geldim bir yerden. E, ortaokuldayken Antalya merkeze taşındık. Ve benim için çok büyük bir e, değişimdi. Yani hatırlıyorum artık babamın öyle her istediğin yere kendin gidemezsin. İşte otobüs kullanman lazım. Biraz öğrenmen gerekiyor bu. ...şehir kültürünü dediği anı çok iyi hatırlıyorum. Yani öyle pencereden hüzünlü baktığım anlar olmuştu o geçiş süreçlerinde. Ee, böyle bir dediğin o tarafı çok iyi anlayabiliyorum. Yani ikisini de aslında deneyimleyen biriyim ve... ...benim için de 12 yaşından 18 yaşına kadar böyle 6 yıllık bir yoğun bir şehir hayatı var. Sonrasında üniversitede biraz değişmeye başladı. Onu anlatacağım ama... Önemli bulduğum nokta şu aslında çocukluğumda fark ediyorum ki e, mahalle alanına doğal alanlar benim için ev dışında çok önemli bir e, büyüme, gelişme alanıydı. Çünkü özellikle benim kendi aile yaşamımda böyle çok ciddi, büyük sorunlar olmasa da biraz böyle gergin bir aile ortamıydı ve ben oradan çıkıp o hani küçük kutu gibi dediğin alandan Çıkıp kendimi alan bulabilme, sosyal ilişkiler geliştirebilme fırsatı bulabiliyordum. Ve benim için gerçekten birçok anlamda, çok kıymetli şu an, daha da iyi anlıyorum o dönemlerin kıymetini, etkisini. Sonrasında böyle 6 yıllık bir süreç girdi araya ve üniversiteye gittim 18 yaşında, o şehre taşındıktan sonra. Sonra Otçü'de devam etti yaşamın ve Otçü'de da çok güzel bir orman vardır. Ben otli Ormanı meşhur. Evet, meşhur ot, otli ormanı. Ama o da yetmedi. Ben dağcılığa başladım üniversitede. Hem <gülüyor> psikoloji okuyordum, bir yandan da dağcılık yapmaya başladım. Ve bizim üniversitede de dağcılık kulübü böyle şeydir. Çok sistematik bir eğitimi olan, böyle 4 yıllık. Yani eğitim alırsın, sonra ikinci yıl eğitimleri eğitim verirsin. Ve böyle hafta sonları sürekli dağlardayız. Öyle bir yaşam başladı benim için tekrar. Ve orada da şeyi çok iyi görme, görme fırsatım oldu. İlk hafta sonu daha gidiyoruz. Telefon kullanmıyoruz. Hiçbir şey yok. Sonra birden geliyoruz böyle şehre trafik ışıkları böyle Ankara'nın o yoğun işte gri binaları falan o Bakanlık binaları, şey binaları. o kadar. Evet evet aynen. Bakanlık Onlar binaları. böyle o kadar netti ki. Bir, bir, bir arkadaşım, arkadaşım <gülüyor> evet. Ankara'ya Taşkent diyordu. Başkent evet. değil Taşkent. Gerçekten Öyle bir tarafı var ama şey de var Ankara'da da çok ağaç dikilen bazı semt, semtler var. Ayrancı falan mesela. Oralarda da güzel mimari ağaçlara rastlanabiliyor. Öyle bilen tarafları var Ankara'nın ama dediğin gibi o Eskişehir yolu, özellikle Okcu'ya girdiğimiz böyle dağdan inip o yol dediğin gibiydi yani Taşkent'te. Ve böyle çok net hatırlıyorum. O iki şeyin, farklı yaşamın, böyle o yavaşlığının ritmin birbiriyle böyle farkını, çok net hatırladığım anları. Evet, böyle bir şey oldu. Kendi deneyimsel anlamda bir sürecim oldu. Bunun yanında da <gülüyor> psikoloji okurken hani hep böyle insanın doğası, işte insanın doğası iyi midir, kötü müdür? İşte gelişimsel olarak insan davranışlarına yönelik de bir merakım oluşuyordu. Ve biliyorsun, OTTÜ'de de böyle politik bir ortam var. Hani yani Evet. Sürekli hani bilirsin yani dünya gündemini kampüste ol, olduğunda gazete falan okumasan da bilirsin. Bir açıldı, <gülüyor> bir şey oldu falan. Her şeyden haberdar bir şekilde e, okudum ve ben de duyarlı olduğum için ya ne oluyor dünyada işte insanlar ne yapıyor? Hep böyle bir e, politik bir duyarlılık da geliştirdim orada aslında. E, sonrasında bana böyle bazı şeyler e, tam bazı sorular net gelmemeye başladı. Yani hani burada bir yaşam var, işte po politik açıdan bir şeyler oluyor toplumda, i̇şte doğada böyle bambaşka bir ritim var. Bütün bunlar ya da işte şehirdeki insan hayatı falan bütün bu sorular böyle kafamda e, çeşitli sorular oluşturmaya başladı. Bir yaşama dair de aynı zamanda. Tamam hani biz böyle bu politik bir eylemlik var, i̇şte bir şeylere yolunda gitmediğini biliyoruz ama bu bizim kendi yaşamlarımızda o kadar normal mi yani kendi apartman yaşamımızda işte çocuklarımızla ilişkilerimizde hani günlük pratiklerimizde aslında ben ne yapıyorum sorusuna getirdi. evet ben ne yapıyorum biz ne yapıyoruz diye bu sıralarda da şeyi okudum. <gülüyor> e, Desmond Morris miydi adı mıydı i̇nsan insanat bahçesi diyelim İnsanat evet. bahçesi. Evet evet o kitabı okudum zaten böyle tam benim fark ettiğim şeyleri yazmış yani o kitapta. Onu okudum. Sonra biraz böyle biyolojiye merak saldım aslında. Böyle bir sistemleri daha iyi öğreneyim. Hani ekoloji. Çünkü çok güzel bir bağlam sunuyor. Psikolojide de böyle bir ekolojik e, psikolojik ekolojik sistemler teorisi diye bir teori var. İnsanı böyle daha doğanın içindeki bir e, yani bir parça, onu, o sistemin bir parçası olarak algılayan ve çocuğun gelişiminde bunun bu sistemin parçası olduğunu algılamasının ne kadar önemli olduğunu anlatan bir teori var. İşte önce bir aileye doğuyor çocuk, ama sonra aslında bir mahalleye, mahallede, sonra işte bir şehri, şehirde, sonra bir ülkede, sonra bir dünya dünyada, sonra dünyada bir gezegende gibi gibi böyle daha bütünsel bakan, daha e, onun bütün aslında doğayla ilişkisine bakan teoriler girdi. Derken derken ekopsikolojiyle Tanıştım. Bütün bunlar böyle bu ekoloji okumaları, farklı okumalar. ve ekopsikoloji alanıyla tanıştırdım. Bu alanda şunu inceliyor. İnsanın doğayla bağlantısının kopmasıyla insan yaşamı, insan psikolojisi de bundan nasıl etkileniyor? Yani o bağlantı koptuğunda daha insan merkezli bir yaşam üzerinden yaşamaya başladığımızda nasıl etkileniyoruz? Böyle bir perspektifle bakan bir alan ekopsikolojide. Derken derken sonra bu psikoloji, ekoloji, ekopsikoloji alanlarıyla daha çok ilgilenmeye başladım. Ve benim çocuklarla da en temelinde çalışma niyetim tabii ki böyle bunu baştan böyle doğum anından itibaren güzel dokunuşlar yapabilirsek. Baştan daha etkileri, daha şey. anlamlı. Evet, daha anlamlı etkileri olacağını düşündüm. Bir de gelişim çok dikkatini çekiyordu e, gelişim alanı. Tüm bunlar beni böyle bu yollara getirdi diyebilirim kısaca. O i̇yi ki götürmüş o zaman. Yani sen herhalde baya güzel bir program yapacağız. Yani ben de çok önemsiyorum gerçekten. Yani özellikle çocukların doğayla ile ilişkisi. Yani yetişkinlerin de çok önemli elbette ama. Yani en çok e, geleceği düşündüğümüzde, iklim krizini düşündüğümüzde onların hayatı bizden daha çok etkilenecek. En azından bizim bir yaşamışlık sürecimiz var. Zaten işte belki bundan kaynaklı artık ekoloji aktivizmine çocuklar da katıldı. Onu sonra konuşuruz seninle ama e, bu biraz e, insanın psikolojisini doğayla bağının kopmasına etkiledi dedik. Onu biraz daha böyle kavramsal düzeyde de mi ele alsak mesela eko anksiyete var bu biraz da artık hani e, belki yarılmanın ya o oluştuğu, insan psikolojisinin belki hani eee depresif hallere girdiği işte o üzerine hüzün çöktüğü ne oluyor ben ben ne yapıyorum bir şey yapabiliyor muyum etkim ne kadar bir eko kırım çağında yaşıyoruz onun için böyle eko anksiyete, ekopsikoloji doğa yoksunluğu kavramlarından biraz bahsedebiliriz belki. Yani bunu kısa kesmene gerek yok, uzun da tutabiliriz. Yani dinleyiciler için de belki güzel olacaktır, çok üzerine konuşulan alanlar değil. Daha sonraki programlarımıza da sarkıtabiliriz. Hı hı, tamam. Şimdi belki bunu şöyle ele alabiliriz Erol. Şimdi mesela şehirde büyüyen birini ele alalım. Bir çocuk mesela şehirde doğdu. Bir apartman dairesinde büyüdü. İşte belki parka çıktı. Biraz böyle hani birkaç ağaç gördü, deniz gördü ama hani hmm. şehir yaşantısında tamamen böyle insan merkezli, insanların tasarımıyla oluşturulmuş hatta belirli yaş gruplarına sadece uygun bir tasarımın içinde doğdu, büyüdü ve birden mesela bir depremle karşılaştı. Ya da birden işte suları kesildi. Hani böyle bir senaryoyu düşünelim. Şimdi nasıl bir yerden geliyor aslında bu kişi? Dediğim gibi tamamen insan merkezli. Böyle her şeyin aslında insanın kontrolünde olduğunu. Böyle her şeyi işte kontrol edebileceğimizi. Belki işte annesi babasının ya da birkaç yöneticinin elinde olduğunu düşündüğü bir kurgunun içinde büyüyen birini düşünelim. Yaban hayatta yani, hiç karşılaşma Evet yani o büyük döngülerle işte yaşamla ölümle, bitişlerle başlangıçlarla, hani belki mevsimlerle, işte gıdanın o kendi gıdanın üretim süreçlerindeki o süreçlerin hiçbirinden mesela çok da doğrudan bir deneyimi yok. yok. diyelim. Yani sonra bambaşka bir gerçekliğin gelmesi hayatımız çok yıkıcı, değil mi? Onu anlamlandırması zor. Yani çünkü her şeyi böyle kontrol edilebilir ve insan edin de düşünüyordu. Yani öyle algılıyordu hayatı. Ama deprem diye bir şey var. Bir yerkürenin içerisindeyiz ve işte hani bunun tabii ki insan etkisiyle olan tarafları da var ama ya da bir fırtına çıkıyor ve birden işte sel oluyor ya da yangın oluyor değil mi? Yani insanın kontrolü dışında bir şeyle karşılaşıyor. Yani o tabii ki bu çok büyük bir şok ve travma etkisi yaratıyor. Çok büyük bir kaygı yaratıyor. Yani o e, tam olarak anlamlandıramadığı, o döngüsel süreçlerden de uzakta kaldığı için... ...o kişi de dediğin gibi daha çok anksiyete, kaygı, stres yaratıyor diyebiliriz. Yani bunu günümüzde birçok insanın e, bu durumu yaşadığını gözlemliyorum. İşte ekopsikolojide de mesela tam buradan ele alıyor. Peki burada bir şey sorabilir miyim bir sen? Yani... <gülüyor> Mesela terapiste gidiyor ya bir birey e, Hı -hı. genellikle gittiği zaman e, derdini anlatırken hep ins yine insan ilişkiler üzerinden gidiyor. Acaba birçokumuz e, aslında bir eko anksiyete yaşıyoruz da işte bir de solasterji kavramı var. Hani e, Hı -hı. aslında evindesin ama silada gibisin yani çünkü Hı. evini kaybediyorsun. Gezegen e, ekoloji kavramı da oradan geliyor ya sen de bilirsin zaten. Hani uh -huh. var olan evin aslında yok oluyor ve bunun kaygısını da yaşıyorsun. Şimdi bütün bunlar aslında belki farkına değil miyiz? Yani gittiğimiz zaman terapist hep yine eşimizden yakınıyoruz, çocuğumuzdan arkadaşımızdan yakınıyoruz. İşte işimiz iyi uh -huh. gitmiyor yakınıyoruz. Bütün psikolojik sorunlarımızın buradan kaynaklandığını düşünüyoruz ama belki de işte doğa yıkımından kaynaklı Ekuanxiye hiç aklına bile gelmiyor belki yani böyle bir Hı. çünkü bu da, e, terapi de insan merkezli ilerliyor ya bu zaten bu kavramlar çok yeni kullanmaya başlandı ve çoğu terapistinde bu konuda bir eğitimi var mı onu da bilmiyorum zaten hani buraya biraz belki de diye düşündüm. Tamam yani şöyle e, dediğini anlıyorum belki. Terapiye gelen kişi tabii ki çok farklı terapi yaklaşımları var ama şimdi terapiye gelen kişi belki bunun farkında olmayabilir ama bu aslında bir güvenlik duygusuyla bağlantılı bir şey. Değil mi? Biz 0-3 yaşta doğduğumuz zaman işte dünya güvenli bir yer mi? Ee, bize bakım verenler güvenli mi? Ben değerli miyim? Yani değer alıyor muyum? Bakım alıyor muyum? İlgi alıyor muyum? Biraz bu inançlarla da oluşuyor ya, oluştuğu dönemler ya. Yani zaten bu güvenlik ve güven duygusunun çok önemli olduğunu yani birçok hani terapistin bildiğini ve hani göz önünde bulundurduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu günümüze dair böyle bir gerçekliğin daha fazla karşımıza çıkması, yani daha gerçekçi bir şekilde karşımıza çıkması aslında farklı bakış açılarını da getiriyor. Ama Dediğim gibi tabii ki hani güven en temelde güvenlik duygumuza çok ilişkili bu dediğin şey. Şöyle buradan da aslında şuna gelecektim biraz bu insan merkezli dedik ya bu kontrol etme her şeyi ya da ya bu sistemlerin doğal işinden biraz uzak büyüme, farkında olmadan büyümekle ilgili kısım da aslında bu süreçleri çok zorlaştırıyor. Örneğin terapiye gelen ...şeyi anlatayım... ...mesela bir örnek anlatayım... ...deprem sonrasında bir... ...çocukla... ...çalışmıştım... ...Hatay Depremi'ne... <gülüyor> ...yani şey yapmış... ...onu yaşamış... ...depremi yaşamıştırım... <gülüyor> ...ve şeye inanıyor... ...yani depremin olmasının sebebini... ...bir gece önce biz çok eğlenmiştik... ...o yüzden işte deprem oldu... gibi böyle bir bağlantı kurmuş mesela... ...çok küçük içinde. ağlattılar bizi... <gülüyor> Evet, yani ya. böyle hani gerçekten de o nerede yaşıyoruz, yer küre, işte hani dünya, bu yer hareketleri ya da işte hani binalarla ilgili mimari inşaatlar. kaç yaşındaydı yani. çocuk? Sekiz yaşta. <gülüyor> <8 da>. Sekiz mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O Peki hani içinde mi? yaşadığımız şeyin o kadar farkında değiliz ki, ba ba o bağlantılar o kadar kurulmamış ki. Bir şey olduğunda da onu anlamlandıramıyoruz aslında. Ve anlamlandıramamak bizi zaten kaygı ve korku oluşturuyor. Çünkü bağlantı kurmak üzerine çalışıyor beynimiz. Yani her şeyin neden sonuç bağlantısını anlamaya çalışıyoruz. Yani çocuklukta özellikle bu merak duygusu çok canlı. Bazen yetişkinliğe doğru biraz körelebiliyor ama bu bağlantı çok önemli. Oraya geleceğim. Yani ekopsikolojide de diyor ki biz eğer hani bir bütünün parçası olduğumuzu, her şeyin birbiriyle... İlişki içerisinde olduğunu yani her eylemimizin e, ya da her şeyin yani birbirine etkisinin olduğunu fark edersek aslında aynı evdeyiz. Yani sadece bir apartman dairesinde de değil. Anlatabiliyor muyum? Hani mahallede aynı yerdeyiz, işte dünyada aynı yerdeyiz, bu evrende aynı yerdeyiz ve aynı süreçlerin de bazı süreçlerin de etkisi altındayız. Ve yaşadığımız bu hayatın da belirli gerçekleri var, kontrol edemediğimiz. Şimdi doğaya çıktığımız zaman doğada böyle her şey gerçekten böyle çocukların, insanların anlayabileceği sadelikte bir öğreti olarak karşımıza çıkıyor ki. Yani böyle birden bir hayvan ölüsü görebiliriz mesela işte ormanda yürürken. Ya da birden işte karıncaların böyle birbiri ardına gidip işte bir şeyler taşıdığını, kışa hazırlandığını... Ya da bir işte yıldırımın ağacın dalını düşürdüğünü görebiliriz ve bu da bize en temelinde yaşamla ilgili yaşamın, ölümün yani bitişlerin, başlangıçların, döngülerin var olduğunu gösteriyor. Ama bunu insan merkezi, insan tasarımında olan şehirlerde çok deneyimleyemiyoruz. Yani bu böyle bence çok temel bir nokta. Daha açabilirim ama evet. sen serbaşı söyleseyim. Inan, ama süremiz bitmek üzere. Gerçekten <gülüyor> dahaki, mi? Evet, bir dahaki programa devam ederiz. Çok zaten heyecanlı geçiyor, güzel ağzına sağlık. Ben de orada kısaca şey söylemek istiyorum. Aslında sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde bile şey var. Ya bir deprem oluyorsa aslında bu gezegenin yaşadığını gösteriyor. Bir enerji boşalması oluyor. Yani hı hı. gezegen canlı bir şey sonuçta yani bir yerde bir şeyler olacak yani fırtına olacak deprem olacak belki işte kasırga olacak birçok şey olacak ve biz buna hazırlanabildiğimiz kadar hazırlanabiliriz ötesine zaten yapabileceğimiz bir şey yok diğer canlılar ne kadar etkileniyorsa biz de bir şekilde etkileneceğiz onun için hani dediğin çok önemliydi işte insan sanki böyle yıkılmaz kaleler kurdu hiçbir şeyden etkilenmeyecek hiçbir doğal onu etkileyemeyecek falan gibi. Yani ancak e, maksimum tedbirler alsan bile yine e, büyük e, zayiatlarla, büyük şeylerle çıkabilirsin işin içinden. Yani sü süremiz bitiyor o zaman şey yapalım. E, sen e, Senin seçtiğin bir parçayı çalacağız. Onunla ilgili bir şey hı hı. söylemek ister misin birkaç cümle? Evet, Yoksa direkt evet. anons edeyim mi ben? Neden seçtin onu? Söyleyeyim. Söyleyeyim evet. E, Dört Rüzgar Quatre Bientos diye bir şarkı seçtim. Bu hani demin işte doğadan öğrendiğimiz o döngülerle ilgili bir örnek vermiştim ya. Onunla çok bağlantılı bir şarkı aslında. Dört Rüzgar şarkının sözleri şey diyor. Dağlardan gelen rüzgar bize şeyi getir, de, sabitliği yani böyle o sağlamlığı getir diyor. Denizlerden gelen rüzgar bize özgürlüğü getir. Ee, çöllerden gelen rüzgar bize sessizliği getir, ormanlardan, trafik ormanlardan gelen rüzgar bize hafızayı getir diyor. Bu da e, benim çok böyle özellikle Latin Amerika tarafında çok insanla doğa ilişkisi yoğunluktur o, oralardan böyle bir parça. Çok etkilemiştir beni oradaki insanların o doğadaki döngülerden öğrenme biçimi. Bu da bu şarkıda bunu temsil ediyor aslında benim için. O zaman çok güzel. O yüzden oldum. bunu seçtim. <gülüyor> bu açıklamada evet. sevgili dinleyiciler, e, Denit'ten dinliyoruz. Denit diye okunuyor herhalde. Quattro Vientos. Ağzına sağlık. Bir sen teşekkür ederim katıldığın için. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, iki hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın.